fark. Veya daha doğru bir tabirle şirk ile küfür arasında fark var mıdır? Ehli sünnetin bu konudaki görüşü nedir? Varsa nedir? Aklında bir şey olanlar var mı? Şirk ile küfür arasında ne fark var? Evet. Şirk yaratıcıya ibadet ederken ortak koşmak, küfür ise tamamen ee, reddetmek ya da yani mesela şirk koşan birisi küfretmemiş midir? Etmiştir. O zaman ince bir şey var. Tamam. Küfreden şirk koşmuş. İşte bir görüşe göre e, fark vardır. Bir görüşe göre hiçbir fark yok. İşte o zaman diyoruz ki arkadaşlar, alimler küfür ile şirk arasında ki şirk arasında fark olup olmadığı hususunda nizah etmişlerdir. Ne yapmışlardır? Tartışmışlardır, ihtilaf etmişlerdir. Bu alimler ehli sünnet alimleri. Bizim ehli sünnetimiz, selefimiz bu konuda ne yapmıştır? İhtilaf etmiştir. Şirk ile küfür arasında fark var mıdır yok mudur? Bunun şeyi nerede abi? Ha tamam orada mı? Şimdi e, bazı alimler küfür ile şirk arasında herhangi bir farkın bulunmadığını söylemişlerdir. Mesela bunlardan birisi İmam Şafii, Rahimallah. Bunu mesela İbni Hazm Fisal'da zikreder. İbni Hazım bunu Fisal'da zikreder. Ne der? Küfür ile şirk arasında fark yoktur. İbn-i Hazım da bu görüşü kendisi de ne yapar? Destekler. i̇bn Hazım'ın kendisi de bu konuyu, bu görüşü destekler. Ve başkalarından da var tabi bu evli sünnet Çok uzatmayacağız görüşleri. Mesela muasır alimlerimizden mesela. Allâmer <gülüyor> Rahimellah Şeyh Elbâni. Rahimellah. <gülüyor> Şeyh Elbâni de küfür, şirk ile küfür arasında fark olmadığını söyler. Şeyh Mukbil mesela Rahimellah. <gülüyor> onun da buna meyli vardır vesaire. Bunlar şirk ile küfür arasında herhangi bir farkın olmadığını söylerler. Şirk küfürdür, küfür şirktir, hiçbir fark yoktur. Bazı alimler de demişlerdir ki bilakis arasında farklı bulunmaktadır. Ha şimdi şunu söyleyelim, yani bunun arasında fark olup olmaması çok böyle bu ihtilafın özel bir semeresi yok. O yüzden bu akitedeki e, muhalefet ettiğin zaman daralete düşeceğin konular arasında yer almaz bu yani. Öyle çok şey değil yani. Mesela evli sünnet neye icma etmiştir? Allah subhanehu ve teala ahirette görülecek. Ama kafirler onu kıyamette görecek mi, görmeyecek mi, ihtilaf etmiştir. Çok önemli bir konu değildir yani. Önemli olan cennete görüp görülemeyecek. Burada görülmez diyen bir insan ne yapar? Bu konuda delalete düşmüştür. Ama kıyamet arsasında Allah subhanahu wa ta'ala görecek mi, görmeyecek mi? Üç görüş vardır ehl sünnette. Bu görüş çok önemli bir görüş değil. Yani herhangi bir tanesini kabul eden e, biddata düşmüş değildir. Tamam, bu, bu da öyle bir mevzu. Yani fark vardır diyen de yoktur diyen de çok... Ee, bir sorun yok aralarında. Zaten ihtilafın semeresi de, yani var desek ne olur, yok desek ne olur. Çok büyük bir semeresi yok yani ihtilafın. Tamam mı? O yüzden bu, şuraya dikkat edeceğiz, bu akidede, farklılığınız düşündüğün zaman, yani bu iki görüşten herhangi bir tanesini aldığın zaman seni bidata sokmuş meselelerden değil bu. Yani seni bidatçı yapan meselelerden veya o konuda ehl sünnetin dışına çıkaran meselelerden değil. Basit mesele. O yüzden diyoruz ki bazı alimler de demişlerdir ki bilakis arasında fark bulunmaktadır. Kü Nedir bu fark diyorlar? Küfür şirkten daha geneldir. Yani her şirk küfürdür ancak her küfür şirk değildir. Arasında fark vardır. Mesela her kim ilahları inkar edip mesela hiçbir şeye ibadet etmezse bunun için ne denir? Kafir denir değil mi? Hiç kimseye ibadet etmiyor Müşrik denmez diyorlar. Fark vardır diyenler. Bir insan bütün ilahları terk etmiş. birisine ibadet etmiyor. Bu insana ne denir arkadaşlar? Kafirdir denir. Ama müşriktir denmez diyorlar. O yüzden fark neymiş? Küfür şirkten daha genel. Ne derler mesela? Kullu müşrikin, kafirun. Her müşrik kafirdir. Ve lal aks. Ancak aksi böyle değildir. Yani her kafir her müşrik kafir değildir. Yani mesela diyelim ki ben desem ki Allah Subhanahu ve teala'dan başkasından yardım istesem. Şirk koştum mu? Şirk koştum. Bu aynı zamanda küfür müdür? E küfürdür. Allah'ın dinine küfür ettim işte. Dinden çıkaran bir örtme yaptım bu dine. Yani batılı örttüm. Bu örtme de dinden çıkaran bir örtme. Küfürdür yani. Büyük küfür. Peki ben tutsam mesela mushafı yırtsam ayağımın altında da essem sonuna pisliğe atsam. Bu nedir arkadaşlar? Küfür. Küfürdür. Şirk koştum mu? Kime koştum şirk? He. O yüzden diyorlar ki şirk ile küfür arasında fark yoktur. Yine İbni Hazım bunu Ebu Hanife'ye Nispet etmiştir bizim serif alimlerimizden. İbni Teymiye'nin Allahu Alem sözlerinin zahiri de buna delalet ediyor. İbni Kayyım de keza bu görüşte. Necid ulemaları da zaten bu görüşteler. Ondan sonra yine Ebu Hilal askeri İmam Nevevi de hatta bu görüşü tercih edenler arasında Sahih Müslim şerhinde. Ve Allahu alem racih olan görüş de bu. Yani şirk ile küfür arasındaki fark mevcut. Bugünkü tek dersimiz bu. Bundan başka bir dersimiz yok. Yani küfürle şirk arasında fark var mıdır yok mudur bunu işleyeceğiz. Bundan başka bir dersimiz yok bugün. Ne dedik? Allahu alem racih olan görüş bu ikinci görüş. Yani şirk ile küfür arasında fark var. Şimdi bu farktır, fark yoktur diyenler, mesela işte kimler dedik bunlar? Yani işte İmam Şafi olsun, e, İbni Azim'in kendisi olsun, Şeyh Albani olsun, Şeyh Mukbil olsun bunların kendilerine göre delilleri var? Bunlar fark yoktur diyenler. Bu alimlerimizin istidal ettiği birçok nas var arkadaşlar. Mesela bunlardan bir tanesi, Maruf Nisa Suresinin 48. ayetinde ne diyor? Allah اللّٰهَ لَا يَغْفِرُوا اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُوا مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَرْ Allah kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz. Bunun dışındaki her şeyi ne yapar dilediğine bağışlar. Diyorlar ki bu ayet delildir ki bu ayet şirk ile küfrün aynı şeyler olduğuna aralarında herhangi bir farkın bulunmadığına delildir diyorlar bu ayetler. Aleyküm ayet şirk küfür ile aynı şey olmasaydı Allah da küfrü affetmesi gerekirdi. Doğru mu arkadaşlar? Anladınız mı bu ince noktayı? Allah diyor ki şirkin dışındaki her şeyi dilediğine bağışlar. Allah küfrü bağışlar mı? Ama ayette diyor ki şirkin dışında her şeyi bağışlar. Küfrü de bağışlaması lazım. Öyle bir şey olmayacağına göre küfrü de bağışlamayacağına göre demek ki şirk küfür ne? Aynı manası, manadır. Arada ne? Hiçbir fark yoktur diyorlar. Yani bu ehl Sünnet alemlerimizin delilleri var. Bu deliller de güçlü yani. O yüzden zaten bu görüş el i Sünnet arasında ihtilaflı ve öyle çok önemli bir mevzu da değil yani. Ama e, bunun semerleri hiç mi yok var. Önümüzdeki, önümüzdeki derslerde gelecek. Ve bu bazı işgallerin içinden çıkma adına bu önemli bir mevzu. Önemli olmakla beraber e, dediğim gibi herhangi bir taraf yerilmez bu konuda. Şimdi burayı anladık. Diyorlar ki şirk küfür ile aynı şey olmasaydı Allah küfrü de affetmesi gerekirdi çünkü ayette ne diyor? Şirkin dışındakileri affeder diyor. Eğer diyorlar sizin dediğinize göre küfür de şirk değilse yani küfür de şirk değilse o zaman ne? O zaman küfrün affı olması gerekir. Bu ise batıldır diyorlar. Tamam? Topluca anladık bunu. Şimdi akıllar bu ayet yerinde bir siddet değil. Bir ikinci görüş, raci olan görüş, ikinci görüş. Bu ayet yerinde değil. Şimdi biz meallere de baktığımızda genelde böyle görüyoruz. Ne görüyoruz? Allah şirkin dışındaki her şeyi affeder. Yok bu öyle Türkçesi mutlak olarak sahih değil bunun. Ayetin orijinal tercümesi, orijinal manası Allah şirkin altındaki her şeyi bağışlar. Şirk hariç Allah şirki bağışlamaz. Şirkin altında olan her şeyi dilediğine bağışlar. Küfür ise şirkin altında değildir. Bilakis nedir? Şirkten daha kötü bir şeydir. Çünkü neden? Zaten her küfür şirktir. Anlatabiliyor musun? şey e, her küfür e, her şirk küfürdür. Yani küfür şirkten nedir arkadaşlar? Daha geneldir. Yani daha azimdir. Çünkü nice şirk olan şeyler vardır. Hey nice küfür olan şeyler vardır. Bu şirk değildir. Yani o kadar genel. Küfürün içinde Küfrün şubeleri çok dani fazladır, geneldir, geniştir. O yüzden diyoruz ki burada ayette geçen du nezârike yani onun dışında, yiy biz nasıl anlayacağız? Onun altında. Küfür ise şirkin altında değildir. O yüzden zaten mesela namazı terki küfür değil diyen yani elişinde terimlerimiz var. Bu da ihtilaflı bir görüş yani herhangi bir tanesini tercih edebilirsiniz burada hiçbir sorun yok yani delilleriniz olduktan sonra bu bu ayeti delil getiriyorlar diyorlar ki Allah şirkin dışında. Allah şirki bağışlamaz. Şirkin dışında olan her şeyi dilediğine bağışlar. Namazda şirk olmadığına göre namazda şirk olmadığına göre o zaman ne? Allah Subhanahu ve teala namazı da affeder. Yani Allah şirkin dışında her şeyi bağışladığına göre namaz ne demek değilmiş? Dinden çıkaran bir şey değilmiş. Diyorlar böyle yaklaştılar. Biz diyoruz ki hayır. Namaz nedir? Küfürdür. Küfür de şirkin üstünde bir derecededir. Ayette de biz nef yollanan şey şirkin altındakilerin bağışlanacağıdır. İspat edilen şey şirkin altında olanların bağışlanacağıdır. Tamam mı? Şimdi mesela, şirk ile küfür arasında fark olmadığını söyleyenlerin delillerinden biri de arkadaşlar Kef suresindeki ki bazı ayetler. İşte kendilerine mahsuller ve bahçe verilenlerin kıssaları var ya. Onunla alakalı Kıssayı mesela Kehf'in 32'den 42'ye kadar aldığımızda mevzu anlaşıldı. Şimdi ayeti muhtasarıyla ele alalım inşallah. Allah subhanehu ve teala vardır diye başlıyor ayete. Diyor ki onlara iki adamın misalini ver. Şimdi bunu, bu ayeti muhtasar olarak 32'den 42'ye kadar bazı yerlerini hasfederek çok uzatmadan okuyalım inşallah. Onlara iki adamın misalini verdi Allah subhanehu ve Şimdi biz bu ayeti niye veriyoruz? Şirk ile küfür arasında fark yoktur diyenlerin neydi? Delil olarak öne sürülen delillerden biri. Onlara o iki adamın misalini ver. Onlardan birine iki üzüm bağ vermiş, iki bağın etrafını hurma ağaçları ile donatmış, aralarında Ekiller ekinler bitirmişti. Bu iki bağ mahsullerini vermiş, hiçbir şeyi eksik bırakmamıştı. Bunların arasında bir ırmak akıtmıştı. Onun ayrıca bir geliri de vardı. Bu yüzden bir gün arkadaşıyla konuşurken arkadaşlarına dedi ki ben malca senden zenginim sayıca da senden güçlüyüm. O nefsine zulmeden de o, nef o nefsine zulmede edebağına girdi dedi ki bunun ebediyen yok olmayacağını sanıyorum şey yok olacağını sanmıyorum kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Şayet Rabbime döndürülecek olursam dahi elbette döneceğim yer itibariyle Bundan daha hayırlısını bulurum. Arkadaşı ona cevap vererek dedi ki E keferte billezi halakake min turabin sümme min nutfetin sümme sevveke racul Seni önce topraktan sonra da bir nutfeden yaratan sonra da seni bir tam adam haline getiren seni tam bir adam yapan kişi yapana yani Allah'a küfür mü ettin? Şimdi arkadaşı ne dedi? E keferte küfür mü ettin? Seni yaratana seni tam bir adam haline getiren seni bir mutfeden yaratana küfür mü ettin? Sonra arkadaşlar kıssata devam ediyor, devam ediyor. Nihayet şuraya kadar geliyor. Nihayet bütün serveti yok edildi. Adamın. Nihayet bütün serveti yok edildi. Bu sebepten onun için harcadıklarına pişmanlık duyarak ellerini oğuşturmaya başladı. Şimdi bu Kibirlenen adam ne yaptı? Ekinleri, bahçeleri ne oldu? Helak oldu. Bu sebepten onun için harcadıklarına pişmanlık duyarak ellerini oğuşturmaya başladı. Bağının çardakları yere düşmüş ve Ya leyteni lem uşrik bi rabbi aheden demiştir. Ne olurdu Rabbime hiçbir şeyi? Şirk koşmasaydım. Şimdi o adam ne dedi? E keferte billedî halatake Seni yaratana sen küfür mü ediyorsun? Sonra kısa devam etti. O adam en son ne dedi? Ya leyteni lem bir bi rabbi ahada. Ne olurdu ben keşke Rabbime şirk koşmasaydım. O adam şirk koştu. E, küfür küfür mü ediyorsun dedi. İkrar etti. Allah da bunu belirtti Kur'an'da. Sonra o ne dedi? O arkadaşının söylediğini ikrar etti. Ama ikrar ederken keşke Rabbime küfür etmeseydim mi dedi? Hayır evet. ne dedi? Keşke Rabbime şirk koşmasaydım. Diyorlar ki işte diyorlar ki Bakın arkadaşı ona küfür mü ettin sen diyor. O da sonunda diyor ki keşke şirk koşmasaydım. Yani şirki küfür hakkında kullanmıştır diyorlar. Aynı şey olarak görmüştür diyorlar. Buraya kadar anladık arkadaşlar istediler noktalarını. Var mı bir işler? Şimdi kardeşler... E bu işgale cevap vermeden önce, şimdi bu işgale direkt cevap verdiğimiz zaman anlaşılmaz bu mevzu. Çünkü bu güçlü bir istediler ve çünkü sadece Sizler bu değil. Yani birçok buna benzer istidiler var. Aslında hepsinin cevabı birbirine yakındır. Ancak bu istidlali bu mukaddimeyi yakalamak için, şey bu istidlali yakalamak için bir ön bir bilgi vereceğiz. Ön bir mukaddime vereceğiz. Yani lugatın fıkhına dair bazı önemli bilgiler vereceğiz sonra getirdikleri delileri inşallah bu bilgileri ne yapacağız ışığa altında öğrendim inşallah tamam Şimdi tabii burada şöyle bir önemli nokta var oraya da vurgu yapalım Şimdi vereceğimiz bu bazı ön bilgiler bu ayete verilecek cevapla alakalı bilgiler olarak sınırlandırmayın bunu yani bu ayetlere bu ayete işte ön bilgi aldık biz bu aldığımız ön bilgi bu ayete cevaptır bununla sınırlamayın bu bizim düşündüğümüzden çok çok öte e, bilgiler. Yani bilet ki şimdi vereceğimiz bu ön bilgiler, İslam ilimlerinin hemen hemen bütün da dallarının neydir? Tabir sahilse mihenk taşıdır bu bilgiler. Yani her yerde kullanacağınız, her yerde sizin için e, bir malzeme olacak bir bilgidir. Yani bunlar ilim talebesinin olmazsa olmazıdır Tamam mı? Birçok işgali çözmenin, birçok işgalin içinden çıkmanın e, e, çıkmanın bir anahtarı niteliğindedir. Yani sadece uluhiyet tevhidi de işte bu mevzu mesela şirkle küfür arasındaki Farkı anlamadan ziyade işte bunu fıkıhta, e, hadis ilminde, usul ilminde ve en önemlisi de tefsir ilminde. Bu kaydeleri verirler, bu bilgileri verirler. Hepsinde bu nedir bu bilgi kullanılacak önemli şeylerdir. O yüzden zihninizi şeye e, odaklamayın. Yani şimdi biz bu bilgileri alıyoruz, bu bilgiyi, bu ayeti oturtalım. Sonra bu ayette onların istidirlerine getirdikleri delilere şüphe verelim diye odaklanırsanız kısır kalır bilgi. Bu bilgiyi genelsiz sanki hiç... Onların bu şüphelerini almamışız da sanki sadece şimdi vereceğimiz bilgileri sanki direktmen işliyormuşuz gibi anlayın. Tamam. O hayatınızda yarasın bu bilgiler. Şimdi inşallah bu bilgileri çok tavsilatlı tabii olmamakla birlikte işleyelim, anlatalım, fık Sonra da bir, e, bu bilgiler ışığında anlayalım inşallah. Şimdi arkadaşlar diyoruz ki biz NAS'lara baktığımızda birçok cümle yapılarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Birçok cümle yapıları var. Bu Türkçede de böyle. Yani Şi'i okursun, roman okursun, değil mi? Yani normal dini kitaplar okursun. Çeşitli cümle yapılarıyla karşılaşırız. Bir cümle gelir, emir ifade eder, bir cümle gelir, ee, talep ifade eder. Yani talep-emir aynı şey. Bir cümle gelir, haber ifade eder vesaire. Yani e, görürüz biz, C çeşitli cümle yapıları görürüz. Cümlelerin siyah sibakları naslarda birçoklu yönde geliyor bizim önümüzde. Birçok farklı yönde geliyor. Ve bu birçok e, yönlerden her biri çeşitli anlamlar ifade ediyor cümle yapısına göre. Şimdi bunu nedir anlayacağız. Bazen görürsün ki mesela şer'i bir kavram bir nasta bir şeye delalet ediyor. Şer'i bir kavram olduğunu düşünün. İman, İslam, değil mi? küfür, şirk bu şer'i bir kavram. Bazen görürsün şer'i bir kavram bir nasta bir şeye delalet ediyor. Bir şey anlatıyor bize. Başka bir nasta ise farklı bir manaya veya daha geniş bir manaya, daha özel bir manaya delalet edebiliyor. Biz bunlarla sık sık karşılaşıyoruz. Yine bir lafız e, cümledeki koluma göre, siyah siba'a göre veya kayıtlandığı şeye göre veya izafe edildiği şeye göre, bunlar isim tamlamaları diyor vesaire. Farklı farklı anlamlar, farklı farklı kastlar ifade ede, edebiliyor. Şimdi özellikle dediğimiz gibi bu tefsir ilminde işlenen daha çok bir şey ama diğer bütün ilim dallarında bu mevcut. Şimdi bununla alakalı olarak farklı farklı halleri farklı farklı makamlar, makamlarda ele alıp birkaç tane örnek vereceğiz. Örnekleriyle beraber kalıplar, usuller vereceğiz inşallah. Usu ile alakalı genel mantık vereceğiz. Şimdi mesela bunlardan bir tanesi arkadaşlar. Şimdi bazı cümle yapıları vardır. Derler ki ona atful hassi alel am. Yani hususun umumu atfı. Yani ne? Özel olanın genel olana nedir arkadaşlar? Atfı. Bazen böyle bir cümle yapısı görebiliriz. Yani umum, hususun umumu atfı. Şimdi ben çeşitli farklı farklı cümle yapıları vereceğim ki mantığı yakalayalım diye. Hususun özelin ne? Umuma atfı. Mesela arkadaşlar. Şimdi Allah subhanehu ve Teala ayette buyuruyor ki Memkena aduven Bakara 98. Memkena aduven lillahi ve melaikatihi ve rusulihi ile Mikaile fe aduun lil kafir. Her kim Allah'a meleklerine, rasullerine, Cibril ile ne yaparsa arkadaşlar, bunlara düşman ise فَاِنَّ اللّٰهَ bir لِلْكَافِرِ Kimlere düşman kim sayacak? Evet. Bir Allah'a. Allah Allah Allah ve ne, Ve, ne? <gülüyor> ve Başka? Çevireyim. Çevireyim. Çevireyim. Ve Bir ve Tamam buraya Burayı anladık. Allah'a, bakın şu V'lere aradaki V'lerin hepsine dikkat edeceğiz. Bu Türkçedeki V, Arapçadaki de V, aynı şey. Her kim Allah'a ve meleklerine ve Resullere ve Cibri'yle ve Mikail'e. Şimdi arkadaşlar bu melekler umum bir lafız mıdır? Yoksa husus, özel bir lafız mıdır? Yani herhangi bir meleği özel olarak zikrediyor mu bu melekler kısmında? Yok. Yok. Umumdur bu genel. Bakın bu melekler eşittir genel. Sonra ne yapıyor? Diyor ki ve Resullere. Affediyor. Tamam Resuller. Bu da genel. Herhangi bir Resul. Yani bu hangi Resul olursa olsun bu ayetin dahil içinde. Hangi melek olursa olsun bu ayetin dahil içinde. Sonra ne diyor arkadaşlar? Ve ile. Şimdi burada Cibril özel midir arkadaşlar? Genel midir? Özeldir. Neyin özeldir? Yani meleklerden özele indirilmiş bu. Tamam. Şimdi burada cibril mi daha önce zikredilmiş melekler mi? Melekler. Peki cibril meleklerden mi? Buna rağmen atfedilmiş. Atıf bu işte ayrı zikredilmek. Tamam. Burada özel dedik değil mi? Özel. Cibril burada özel. Bakın özelin geneli atı var. Yakaldık mı arkadaşlar mantığı? Burada ne? Özelin geneli atı var. Yani özelin genelden sonra zikredilmesi var. Bu Kur'an'da, şimdi demek ki arkadaşlar bazen özel genele zikrediliyormuş, genele atfediliyormuş. Bununla beraber özel genelden ne? Bir parça bir cüzdür. Yani demek ki bir şeyin bir şeye atolunması veya daha ee, sade bir tabirle bir şeyin bir şeyden ayrı zikredilmesi lafız olarak hakikatte de ayrı olduğunu ne? Göstermiyor külliyen. Yani. Tamam mı? Mesela diyelim ki bu olaya biz ne dedik? Atful khas alelham. Ee, hususun umuma atfı veya özelin daha Türkçe ile özelin genele atfı. Şimdi mesela bu bir cümle yapısıdır, kalıptır. Bunu gördüğümüzde mesela bu bir, bizde birçok işgali söz ettir. Mesela biz, biz ne diyoruz? Kim imanı tarif edecek? 50 sünnete göre imanı, iman tarifi. Kalbiyle tasdik. Dil ile ikrar, azalar ile amel. Heh. Kalb ile tasdik, dil ile azalarla amel. Yani amel imandan nedir? Bir cüzdür. cüzdür. E şimdi mesela görürsün ki mesela mürciyetül fukahalar olsun e, Eylül Sünnet'e bu konuda mukarebe eden diğer fırkalar olsun. Mesela ameli imanın dışına çıkarırlar. Ve bunların kendi ellerinde ne? Birçok delilleri var. Mesela bunların delillerinden bir tanesi de mesela iman edenler ve salih amel işleyenler diyor mesela. Değil mi? Evet. İman edenler ve salih amel işleyenler. Bakın salih ameli ne yaptı arkadaşlar? Ayrı. ayrı. Demek ki diyorlar demek ki amel imandan cüz değil. Allah ayırmış. Anladık mı? Bize diyoruz ki hayır bu nedir? Min bir at atfil khâs alel Bu hususun umuma nedir arkadaşlar? Atfıdır. Yani ayrı olduğunu gerektirmez. Mesela hemen ayeti yazalım buraya. Bak. Diyoruz ki mesela iman edenler ve salih amel. İşleyenler. Tamam. Şimdi imanı salih amelden ayırdı cümle olarak. Ama nasıl ki meleklerle Cibril'i ayırdığı halde Cibril meleklerdense, özel geneli afdedilmişse, burada da aynı şey var. Özel'in geneli afdedilmesi var. Yani salih ameli imandan ayrı zikretti diye imandan olmamasını gerektirmez. Aynı Cibril'i meleklerden ayrı zikrettiği halde Cibril'in meleklerden olması gibi. Salih amel de aynı şekilde ayrı zikredildiği aynı zik halde aynıdır. Ha aslen ayrılık ifade eder. Yani aslen bir var araya girerse ayrılık ifade eder. Onda hiçbir ihtilaf yok. As, as, aslı budur ama bizim elimizde bir sürü kayna var ki nedir? Salih amel imandandır. O yüzden anlıyoruz ki burada e, özel genele edilmiştir. Tamam arkadaşlar? Yani bu mesela umumun hususa atfıdır. Tamam. Buna dair bir sürü örnekler var. Mesela Allah Kur'an'da diyor ki namazlara ve orta namaza dikkat edin. Şimdi Allah namazlara dediği zaman zaten orta namaz girmiyor muydu arkadaşlar? Giriyordu değil mi? Ama buna rağmen önemine binaen ne olur? Zikredilir. Mesela İmam Sütü'ye baktığımızda mesela itkanda bunu zikreder. Der ki mesela bir şey bir şeye atvolunur bazen. Aynı olduğu halde ama neden? Önemine binaen ayrı zikredilir. Yani burada bir önemli bir vurgu vardır. Mikai önemli bir vurgu vardır. Yoksa ayrı değil. Bugün hiç kimse iddia edebilir mi? E, Cibril veya mikail meleklerden değil. Edemez. Değil mi? Mesela Fatiha Suresi'ndeki İyyâ Kenâbıda Veyyâhtan Aslan Aynı da o da, aynı, şey da. O aynı şekilde o da. Şimdi diyorum ki Ammar abi ben tasavvufçuyum örnek. Ben diyorum ki ben Allah'tan gayrısından yardım isterim. Sen diyorsun ki isteyemezsin. Ben de sana diyorum ki senin delin ne? Ammar abi diyor ki benim delilim var Kur'an'dan bir sürü. ne? Diyor ki Fatiha Suresi. Ney Fatiha Suresi? Ya, yalnızca sana ibadet ederim. Yalnızca senden yardım derim. Ha yalnızca senden yardım istedim ben. Allah böyle de diyor bana. O zaman demek ki Allah'tan gayesinden yardım istemez. Sonra Ammar, Ammar abi bana dönüyor diyor ki ya sen de tasavvufçusun. Sen, bari sen de deli getir o zaman. Ben diyorum ki ben de aynı ayeti deli getiriyorum. Ya Rabbi yalnız sana ibadet eder yalnız senden yardım ederim. Ya nasıl olur? Ediyorum ki bak demek ki Allah'tan gayesinden yardım istemek ibadet değilmiş. Çünkü Allah Ya Rabbi yalnız sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım dilerim. Bak şey ne yaptı? Yardımla dua ile ibadeti ayırdı demek dua ibadet değil. Anlatabiliyor muyum? Yani mesela bu onun bir yaklaşımıdır. Sen de dersin ki benim Tirmizi'de delilim var. Dua ibadetin ta kendisidir. Der ki hayır bu ayet ayrı olduğunu gösteriyor. Orada da mudafastır. Yani dua ibadetin ta kendisidir derken yani dua ibadetin önemindendir deyip yırtar. Yani eğer bu kaydılar, usuller yakalanırsa o zaman mevzu işin içinden çıkılır. Tamam arkadaşlar? Bu genelin özel at Mesela böyle fayda var. Şimdi biz genel bir Arapça mantık veriyoruz önce. Ta ki onların usullerini anlayıncaya kadar. Şimdi mevzumuzu unutmayın ha. Mevzu gidiyor ilerlere. Biz şimdi dedik ki o mevzuyu silin aklınızdan. Yeni bir şey öğreniyoruz biz. Sonra o mevzu üzerine uygulayacağız. Onların getirdiği ayetler üzerine. Tamam mı? Burayı anladık. Neydi o zaman ilk kaydemiz? Neydi ismin? Atfulhas alal am. Yani özelin genele atfı. Buna örnek verdik. Mesela şimdi başka bir kalıp arkadaşlar. Bu sefer tam tersi. Atfulhas alal am. Umumun hususu atfı bu sefer. Umumun Hususa atfı. Yani ne arkadaşlar? Genelin özele atfı. Mesela Allah subhanehu ve teala buyuruyor ki Enam suresi 162. Kul inne salati ve nusuki ve ve lillahi rabbil alemin. De ki şüphesiz benim namazım, ibadetim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Şimdi arkadaşlar de ki benim namazım başka ve Ayırdı şimdi bak, atfetti ve ibadetim. Şimdi arkadaşlar deseydi ki ayette, hiç namazım demeseydi. Sadece deseydi ki, de ki benim ibadetim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Sadece bu olsaydı zaten namaz girmiyor muydu içine? Önce burada özelimiz mi zikretti arkadaşlar, mi? Özelim. Hemen kısaca bunu da alalım elin. Ne diyor ayet? De ki benim namazım başka ve ibadetim hayatım. ve hayatım, hayatım ve ölümüm. Değil mi? Alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Şimdi arkadaşlar burada namaz genel mi? Yani bir e, ibadetin bütün ibadetleri içeren bir şey mi namaz? Yoksa ibadetten bir parça mı? İbadet. İbadetten bir parça. Yani bu nedir? Özel. Özel. Sonra ne ibadet genel yani namazı da içeriyor, ana babaya iyiliği de içeriyor değil mi? Hanımına tebessüm etmeyi bile içeriyor, anladın? Genel yani o zaman bu ne arkadaşlar? Özelin genel. Varım e, genelin e, genelin tabi genelin geneldir bu. Genelin özel altı yani genelin özelden sonra zikredilmesi. Bunlar da çok maruf tamam bu türlü şeyler mevcut. Hazır gelmişken bu da yeri önemli. Yani bizim konumuzla hiçbir alakası yok ya yok da de ki benim namazım, ibadetim, hayatım, ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Bazı alemler burada dikkat edelim. Mesela bizim şeflerin bazıları söylerler Rusult'ta. Kişi mesela hanımına diyor hayatım der mesela. Alemler diyor ki bu uygun değil yani bu cümle. Yani tamam zaten insanların kastis hayatım sana feda olsun manasında değil ama yani ehl-i tevhid ehlani öyle dikkat etmesi lazım ki bunları bile yani bunlara bile bu etmesi lazım. Veya bunları bile e, önemsemesi lazım. Çünkü yani tevhid ehli ismi üzerinde. Tamam mı? Ha, seni seviyorum dersin. Sevgilim dersin. Bir şey dersin. Ama yani hayatım. Hocam bu ayı bir yerde okumuştum da mealimi. Benim namazın kurbanım diyor. Şimdi o e, şöyle nusuki. O da diyorlar ki. E, um, el umum uruhidevihül husus. Öyle bir kayda var. O da ayrı bir bu ibadet sen öyle anla. Siyak'ta haç geçtiği için ona şey vurgusu vuruyorlar. Tabi. Mesela e, şeye baktığın zaman, e, Mesela Şeyh e, İmam Suyut'in'e baktığında itikanda? bunu söyler. Oradaki Nus'un bütün ibadetleri e, ele almayla beraber vurgu kurbanıdır. O ayrı bir bak. O da başka bir kalıp yani. Mesela şöyle bir kalıp vardır. El-Umum, Uri'yle bi'hil, El-Tusus. Yani umum zikredilmiştir, onunla özel has kastedilmiştir falan öyle kaygılar da var. Şimdi Hı. oraya girmiyoruz. Ama burada nusuki, heh, nusuki nusuki ibadeti demektir. Bu kadar. Ha. Dersin ki nasikun. bu adam nasiktir. Ey abidun. Bu adam abidtir. Aynı bu mevzunun bizzat nusuk kelimesi yaklaşık 20-25 dakika 3 esas şerhinde sadece bunu anlattık biz. Nusuk kelimesi. Muhammed bin Abdullah o kelimeyi anlatıyordu. Bu ayeti. O ayeti 25 dakika sadece nusukla ibadet arasında bunu anlattık. Mesela der ki Arap, bu adam nasikun der. Nasiktir, nusuptan geliyor. Yani ey abidun demektir. Yani ibadet ehlidir. Hani dersin ya bu çok abid bir insan. Dersin ya Türkçe'ye de kullanılsın. Araplar der ki bu çok nasik bir insan. Yani çok abid bir insan. Bu biraz uzun yani. O yüzden dedik ya tavsilatlı işlemeyeceğiz. Kalıpların hepsini alsak günlerce işlememiz lazım. Bir, birkaç tane kalıp alıp ihtisar geçiyoruz. Tamam mı? Evet. Atfula'am alelhası. Umumun hususa atfı. Yani genelin özele atfı. Şimdi ee, Ammar abi hazırsan Meal açmışken Bakara 136'yı bir açar mısın abi? Bakara? 136. Evet. Az önceki ayet Enam 62 miydi? Burada Enam 62 değilmiş miydi? Enam 162. Enam 162. Evet. Bir bakarız. Otraşıyı bir aç inşallah. Ha, oku inşallah sesli. Biz Allah'a iman ettiğimiz gibi bize ne indirildiyse İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a torunlara ne indirildiyse Musa'ya ve İsa'ya ne verildiyse bütün peygamberlere Rablerinden ne verildiyse hepsine iman ettik. Onun <gülüyor> peygamberlerinin hiçbirinin arasını ayırmayız. Biz ancak ona boyun eğenleriz. Deyin. Dikkat et. E, neye iman ettik? Bize indirilene devam. En baştan al bir de yavaşça ne? Biz Allah'a iman ettiğimiz gibi bize ne indirildiyse. Ne indirildiyse yani ona iman Kesinlikle. ettik. Evet Kesinlikle. hepsine iman ettik. Sonra İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a torunlara ne indirildiyse. Bak bunlara gördüğün zaman hep indirme yani umumun hususa umumu hususun umumu atı var. bunlar hepsi maruf yani arkadaşlar. Tamam mı? Bunu da anladık. Şimdi başka bir kalıp veriyoruz. Başka bir kalıp. Bu kalıbı özellikle e, aklınıza tutun çünkü bizim konumuzla da biraz daha bağlantısı güçlü olacak. İtlâ kül i alal cüzün küllü atfı. Yani cüzün zikredilip küllün kastedilmesi. Düşün ki, düşünün ki arkadaşlar küllü bir değer var ve bu küllü değeri cüzler oluşturuyor. Veya bu küllü değerin bir sürü altında neyi var? Cüzler var. Sen cüzü zikredip ne kastediyorsun? O küllü kastediyorsun. Tamam? Bu çok maruftur yani. Cüz'ü zikredip ne kastediyorsun? Küllü kastediyorsun. Yani mesela e, tamam, o, bir aklında bir örnek var, oraya biraz sonra gelirim. Mesela e, Allah Subhanahu ve Teala'nın Bakara suresinde şu ayeti قَدْ نَرَا تَقَلُّ وَوَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ Biz senin yüzünü semaya doğru çevirmeni görüyoruz. Tamam mı? Fe lanweliye kibleten Onun için and olsun ki biz senin hoşnut olacağım. Kıbleye ne yapacağız arkadaşlar? Döndüreceğiz biliyorsun. Ebû Süfyan'a bir kere bir çevirip kafasını. Hani Yahudilerden dolayı sıkılmıştı. Hani onlar övünüyordu bizim tarafa dönüyorlar. Vahiy bekliyor. Allah bunu kıssa ederken sonra ne bir ayetin sonunda fewalli vechheke şatr'al haram. Artık yüzünü Mescid-i Haram'a çevir. Yüzünü mü çevireceğiz biz kıblede zatımızı mı? Zatımızı ne? Şimdi cüz cüz kastedildi. Nedir o cüz arkadaşlar? Yüz. Ne kastedildi? Zat. He? Yani zatınızı kimse şöyle kıble bu taraf ben böyle namaz kılmayacağım herhalde değil mi? Ne bütün Allah benim cüzümü zikretti ne kastetti? Kül kastetti. Buna ne denir? cüz i اَلَا الْكُلُ Cüz'ün zikredilip küllün kastedilmesi. Cüz'ün külle ıtlâkı. Tamam. Bunu da anladık arkadaşlar. Şimdi mesela bununla ne gibi bir işgal çözülür? Mesela bize ne diyorlar? Ya, diyorlar, diyolar ediyorsunuz hep Allah'ın ismi sıfatlarını. Celizin sıfatınızı de tevil var. Biz tevil ettiğimiz zaman bir sıkıntı olmuyor. Nedir o? Kullu şeyin halikun illa vechehu. Her şey helak olucudur Allah subhanahu wa taala'nın vecih-i Allah'ın yüzü hariç herkes, her şey helak olucudur. Ehl-i sünnet olarak biz Allah'ın yüzü mü helak yüzü mü hariç diyoruz? Yoksa zatı haric her şey helak olacak diyoruz? Yok. Zatı hariç. Ama diyorlar ki ayette yüz geçiyor. O zaman tevil ettik. Bak adam diyor ki siz de tevilcisiniz. Tevil ettiniz. O zaman şöyle demeniz lazım. Hayır. Sadece Allah'ın yüzü baki kalacak. Onun dışında her şey helak olacak. Ama baktığın zaman İbni Kesir olsun, diğer müfessirler de olsun. Bizim selef alimlerimiz de bu ayette ne var arkadaşlar diyorlar. Bu ayette zat kastedilir diyorlar. Ama bakın arkadaşlar. İşte burada da ne var? İtlakul cüz'i kul. Biz onlara diyoruz ki vech kelimesi yüz kelimesi kullanılıp zat kastedilir Kur'an'da. Delil Allah diyor ki fevalli şatr'al haram. Yüzünü mescide harama çevir. Bu adama soracağız. Biz yüzümüzü mü mescide harama çevireceğiz yoksa zatımızı mı? He? Zatımızı çevireceğiz. Peki ben zatımı çevirirken burada aynı anda benim yüzümün ispatı yok mu Allah fevalli vechake şatr'al haram dediğinde? Evet. Dikkat, yakaladınız mı mantığı? Allah diyor ki yüzünüzü çevirin. Bana bir yüz ispat etti mi Allah? Evet. Zatımı kastetti mi? O zaman demek ki dilde kural. Sen ne zaman senin yaptığına tevil derler? lafsın orijinalinden, cümle kalıbının orijinalinden çıkmadığın müddetçe çoğun ismi tevil değildir. Tamam? Tevil değildir. Şimdi biz diyoruz ki, bakın, biz diyoruz ki her şey helak olacaktır Allah'ın yüzü hariç yani zat hariç. Ama yüzün Neyle beraber arkadaşlar? ispatıyla beraber. Tamam Bunu yakaldık. Yüzün ispatıyla beraber. Tevil ettiniz diyenlere diyoruz ki hayır. Vecih kelimesi zikredilir Arap dilinde. Onunla ne kastedilir? Zat kastedilir. Yani biz kelimenin orijinal manasını verdik. Sen orijinal manasının dışına çıkarsan o zaman ne yaparsın? Tevil edersin. Orijinal manada her zaman neyde anlaşılır? Cümlenin siyasi hakkındadır. Ben hiçbir zaman siz bir Arap duydunuz mu? E, ya kardeş deyip sussun. Devamını getirir değil mi cümle olarak? Yani bir kelime de kullanılmaz. Cümle. Kur'an'dır cümlelerde geliyor bize. Sünnet de cümlelerde geliyor. Ve o kelime cümledeki yerine göre değer kazanır. Nasıl ki Allah subhanehu ve teala diyor ki <gülüyor> Yüzünü mescidi harama çevir. Bana yüzü ispatlıyor. Birisi diyebilir mi? Benim yüzüm yok. Zatı kastetmiştir Allah burada. Senin yüzünü kastetmemiştir diyebilir mi birisi? Yok. Yüzümü de kastetmiştir ama Zatla beraber. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Sizin el başınıza gelen ellerinizle yaptıklarınızdandır. Burada ben desem ki ben affedersin kötü bir mahalle gittim. Bir fuhuş işlemeye gittim ama kollarımda sakat. Bu ayetin dahiline dahil miyim değil miyim ben arkadaşlar? Dahilsin. Yani Allah sizin ellerinizle yaptı. Ya ben eline bakmadım. İşte kadına gözünle baktım. Değil. Ellerden kastın ne? Senin zat. O da diyor ki işte Allah iki elimle yarattım yani zatımla yarattım diyor adam. Bak ben de böyle tevil ederim. Cevap ne? Sen eli ispat ediyor musun önce? Evet. El, eti, eli ispat et. Zaten el zat, zat, zatı ispattır diyoruz biz zaten. Tamam. Bunların hepsini yakaladık arkadaşlar. Yani burada Allah subhanehu ve teala eli zikretmiştir zatı kast ama elin ispatıyla beraber. Yüzü zikretmiştir senin kıble mevzusunda zatın ispatıyla beraber, zatın kastıyla beraber. Aynı şekilde Kulü şeyin halikun illa vechehu. Her şey helak olacaktır onun yüzü hariç. Yani zatın ha, zatı hariç yüzün ispatıyla ne arkadaşlar? Beraber. Tamam. Tabi bu aslında isim sıfat dersi. Bu kulü şeyin halikun illa vechehu sadece bu ayetle alakalı ders var yani dileyen müracaat edebilir. 1 saat beş dakika sadece bu konuyla alakalı. Çünkü çok tafsilli birçok yönden reddiye var. Bu onlarca reddiyeden bir tanesidir yani tevil etmediğimize dair. Şimdi bu cümle kalıbında yapısında anladık mı arkadaşlar? Şimdi başka bir şey verelim. Mesela diyoruz ki iman ve İslam ilişkisi. Bazen görürsün ki arkadaşlar bir kelime, bir lafız görürsün, bir mana ifade eder. Aynı lafız farklı bir ortamda, farklı bir konuda, farklı bir cümle yapısında farklı bir şey ifade edebilir. Mesela İslam ve iman gibi. Mesela iman ile İslam arasında fark var mıdır yok mudur? Ne deriz biz? Deriz ki burada tavsil var. Evet. Eğer iza ichtamaa iftaraqa ve iza iftaraqa İmanla İslam toplandıkları zaman ayrılırlar. Ayrıldıkları zaman ayrı. toplanırlar. Mesela ne gibi? Yani ne demek? Sen bir nasta imanla İslam bir arada zikredildiğini görürsen ne anlayacaksın? İman ayrı bir şeye delalet eder, İslam da ayrı, ayrı bir şeye delalet eder. Ayrı ayrı zikredildiklerinin de gördüğünde İslam imanı içerir. iman İslam içerir. Mesela tek tek bir naast zikredildiğine bakalım. Mesela bir naast zikredildiği zaman ne ifade eder dedik? Ayrı ayrı şeyler. Mesela Cibir hadisi. Nebi sallallahu aleyhi iman, Nebi sallallahu aleyhi imandan sordu. Aleyhissalatu vesselam ne dedi? Kalbi amellerden bahsetti. Allah, meleklerine iman vesaire. İslam'dan sorduğunda zahiri ameller bahsetti bahsetti. Ayrı ayrı bak. Aynı zikredildi, ayrıldılar mı arkadaşlar? Ayrıldılar. Ne manada ayrıldılar? Delalet ettiği mana noktasında ayrıldılar. Ama tek tek ele alalım. Mesela eee Abdülkays heyeti geliyor Allah sünnetine. Allah'a iman nedir biliyor musunuz diyorlar? Değil mi? Bak tek iman zikrediyor. Ne diyor şey? E, gelen heyet Allah ve Resulü en iyi bilendir. Sonra ne diyor? Allah'a iman namaz kılmak, oruç tutmak vesaire anlatıyor. İman tek başına zikredildi. Bak içinde neyi de içerdi arkadaşlar? İslam'ı da içerdi. Değil mi? Zahiri amelleri de içerdi. Mesela اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ Allah'ın katında din İslam'dır. İman, i̇man bunun içinde mi değil mi şimdi? Değil mi? Allah'ın katında din İslam'dır, iman değildir falan diyebilir misin bir şey? Bak İslam tek zikredildi ne? Veya ya اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا dediğinde Ey iman edenler dediğinde Burada bütün iman edenler, bütün Müslümanları kapsamıyor mu? Kapsıyor bak. Ne zamanki tek başına gördün mü ne anlayacaksın arkadaşlar? Birisi diğerini, diğeri de öbürünü içerir. İslam imanı, iman İslamı. Bir de bu türlü yapılar var. Şimdi ben genel böyle kalıplar veriyorum ki lugatın mantığı oluşsun. Yani tefsir ilmi, kaideleri, fıkıh usulü kaideleri çok çok genişler arkadaşlar. O yüzden bunların mantığını yakalamak çok önemli. O yüzden farklı farklı kalıplar veriyoruz ki mevzunun mantığı otursun. Tamam mı? Burayı da anladık. Mesela şimdi Bakara suresi 133'e baktığımızda Allah Subhanahu ve teala ne diyor? Em kuntum shuhada. Siz şahitler imidiniz. Ne? Iz hadara ya Ya'kuba ölüm geldiğinde. Iz kâle li benihî. Oğullarına ne demişti arkadaşlar? Ma te'abudûne min ba'di. Benden sonra neye tapacaksınız? Neye ibadet edeceksiniz? Ne dediler onlar? Kâlu dediler ki Na'budu ilaheke ve ilahe abaike İbrahim'e ve İsmail ve İshak'a ilahan vahiden ve nahnu lehu muslimun. Senin ilahına başka? Ve babalarının ve babaların İbrahim İsmail, İshak'ın ilahına tek olan ilaha ibadet edeceğiz. Dikkat edin şimdi arkadaşlar. Bakın. Şimdi İbrahim Aleyhisselam'ın kaç çocuğu? İki tane. İsmail ile kim? İshak. Yahudiler kimin soyundan? İshak. Araplar? İsmail'in İsmail sonunda. Şimdi Yakup kim oluyor? İshan oğlu oluyor. Doğru mu? İshan oğlu oluyor. Şimdi bu Yakup dedesi kim olmuş oluyor? İbrahim Aleyhisselam. Bu İsa'n neleri var? Oğulları var. Şimdi bu oğullarını topluyor. Oğullarına diyor ki evlatlar siz benden sonra kime ibadet edeceksiniz? Onlar da ne diyor? Biz senin diyor babalarına ibadet edeceğiz. Yani senin senin babaların kim onlar? İbrahim. İbrahim kimin? Şimdi, Şimdi babalarını diyor ayette. Dikkat et. Senin babaların kime? İbrahim'e. İbrahim babası mı dedesi mi? Dedesi. dedesi. Yakub'un neyi? Dedesi. Dedesi. dedesi İbrahim. Dedesidir mi? Evet. Dedesi. Şimdi dede babadır. Miras hükmünde de raci olan görüş olur zaten. Tamam. Burada bir işgal yok. Başka kimi saydı? İshak. Tamam. İshak da kim zaten? Yakub'un babası. Çünkü oğulları Yakub'a diyor ki, senin babana diyor. Senin baban kim? İshak. Başka baban kim? İbrahim de senin baban. Çünkü İshak'ın babası. dedem yani. Başka? İsmail. İsmail kim? Amcası. Yakub'un amcası değil mi İsmail? Nasıl baban diyor? Senin babaların. İbrahim tamam. İbrahim dedesi dede baba hükmünde onu anladık. Başka senin baban olan başka kime? İshak'ı İshak, İshak da anladık. Orijinal babası zaten. Başka? İsmail. İsmail amcası. E şimdi mesela yakalım. Şimdi diyoruz ki arkadaşlar İbrahim İshak anladık. Ancak şimdi burada da diyoruz ki lukatta e, burada taglib olayı var. Yani galip gelme. Bir şey bir şeye çok yakınsa bir şey bir şeye çok benzerliği varsa Arap bazen o ismi verir. Bu Arap dil edebiyatına marun. Şimdi diyor ki hadis'te İki ezan arasında ne vardır? Namaz İzmir. vardır. Şimdi o zaman her iki ezan arasında namaz kılmak zorundayız arkadaşlar. İki rekat namaz kılmak zorundayız. Halbuki ne Ezanla kâmet. Kâmete ne ismi verdi? Ezan. Beynel ezaneyim diyor hadis ezana yakınlığından dolayı arasında güçlü bir benzerlik, güçlü bir bağdan dolayı Arap ne yapmıştır? Kâmete de ezan ismi vermiştir demiştir ki Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem diyor iki ezan arasında namaz vardır. Yani. Ezan ile kâmet arasında. Ama kâmete dikkat edin, ezan lafını veriyor. Bu tahlip babı. Çok böyle benzediği zaman, hani biz Türkçe'de ne deriz? Baba, baba kimdir? Amcanın. Şey, amca kimdir? Babanın <gülüyor> yarısı. yarısı deriz. Şimdi bu şeyde de var. Nebi Sastem diyor ki, Emâ Şârte Nne Ammâ Diyor ki, ya Ömer, sen kişinin amcasının amcasını babasının naziri olduğunu bilmiyor musun diyor. Yani Buhar'deki e, şey, Müslim'deki hadiste. Anlıyor musun? Yani o kadar güçlü bir bağ vardır ki, bir benzerlik vardır ki o ismi vermiştir. Mesela işte el haletu bimenziletül um der bu hale'deki mesela. Teyze anne konumundadır. Bak işte bu yakın, aralarındaki yakın benzerlik buna tagrip diyoruz. Galebe çalma yani yakınlıkta galebe çalma olayından dolayı Arap o ismi vermiştir. O yüzden diyoruz ki amca bazen, amcaya bazen mukayyet olarak ne ismi verilir? Baba ismi caizdir mukayyet olarak yani. Her zaman her yerde değil cümlesi yakına göre. Anladık buradaki şeyleri. Mesela Arap e, güneşle aydan bahseder der ki e, El-Kameran derler mesela. İki ay derler. Aydan güneşten bahsettiğin zaman. Halbuki iki ay mı demesi lazım yoksa ay ve güneş mi demesi lazım. Ay ve güneş demesi lazım aslen. Ama bakarsın bir Arap ne der? Arap dilinden mağrıftır. El-Kameran der. Ay ile güneşe. Neden? Çünkü birbirine insanlar cihetinden baktığında bir, çok büyük bir yakınlık vardır. İkisi de parlaktır değil mi? İkisi de yuvarlaktır. Bizim bakış açısında görüyoruz bunları. Bu benzerinden dolayı bazen ne? Vermişlerdir arkadaşlar. Bu çok nedir? Çok mağrub bir şeydir. Mesela Nebi Sassan diyor ki el-haccu arafa. Hac nedir? Arafattır. E, Hac arafat mı? Dünya kadar şey var. Mina var. Müzdelife var. Değil mi? Taş atma var. Tamam. Cemleti var, Tavaf var vesaire. Say var. Bilmem ne. Saçını kesmek var. Kurban kesmek var. Vesaire vesaire vesaire. Nebi Sassan ne diyor? El-haccu arafa. Anlatabiliyor muyum? Haç Arafat'tır. Yani en önemli rükünlerindendir. Dua ibadettir diyor şimdi Aleyhisselatü Halbuki bir sürü şeyleri var. Anlatabiliyor muyum? Yani he, bunları şimdi yakaladık mı bütün bu mantıkları arkadaşlar? Şimdi bütün bunları anladıktan sonra genel kalıplar, çünkü çok uzun aslında. Yani mevzunun e, tahmin edilmeyecek kadar uzun boyutları var. Yani bunlar e, uzun dirasetler ister ve alakulli hal. Biz böyle en önemlileri, en çok kullanılanları genel mantıkta verdik biz. Şimdi bütün bu mantıkları anladık. Yani Arap dilinin tabir sayısı ne kadar kıvrak bir dil olduğunu ve kullanışlarının ne kadar ilmi ve güçlü olduğunu yakaladık değil mi kalıp olarak? Şimdi konumuza dönüyoruz arkadaşlar. Neydi konu ve neydi işgal? Kim anlatacak? Tazeleyelim ki, unuttuk çünkü biz şimdi. Tazeleyelim, konumuzla oturtalım. Heh. Küfür ile şirk arasında fark var mıdır? Evet. Bunu Burada da iki görüş vardı. Evet. Birleri var dedi, birileri yok dedi. Evet. Yok diyenler neyi delil getirdiler? İkinci, ikinci delilleri neydi? Bu Kev suresindeki kısa Ne dedi? Ona sen dedi ki küfür mü ettin dedi seni yaratana. O da ne dedi? Keşke ben Rabbime şirk, şirk koşmasaydım. Bak o küfür dedi, şirk dedi. Demek ki aynı şeyler diyoruz. Tamam? Şimdi diyoruz ki burada hiçbir sorun yok. Çünkü neden? Tabii ki bu ayet küfür ile şirkin aynı şey olduğuna delalet etmez. Arasındaki fark vardır. Çünkü küfür şirkten daha umundur arkadaşlar. Bu adam küfür mü işledi, şirk mi koştu? Bir düşünün ayeti siyak, siyakından. Bak şu sayfaya ayırdım özellikle meali yazdığım yere. Okuyorum. Şey var okuyorum. O iki adamın misalini ver. Onlara iki, o iki adamın misallerini ver. Onlardan birine iki yüzün bağ vermiş. İki bağın et. Biz her zaman ne diyoruz arkadaşlar? Siyak si bak. Mühürdür, mühürdür, damgadır yani. Otoritedir, manayı tayin etmedi. Onlardan birine iki yüzün bağ vermiş, iki bağın etrafını hurma ağaçlarıyla donatmış. Aralarında ekinler bitirmiştik. Bu adam şimdi ne dedi? Şirk dedin, ne şirk? Şirki neydi? Hiç kaybolmayacak. malım <gülüyor> Bu iki bağ masullerini vermiş. Hiçbir şeye eksik bırakmamıştı. Bunların arasında da bir ırmak akıtmıştı. Sonra geldi geldi geldi. Dedi ki o nefsine zulmede de bağına girdi ve dedi ki bunun diyen yok olmayacağını sanıyorum. Şimdi ebediyet sıfatı verdi. Bu ne? Allah'a veren sıfat. Şirk bir koştur. Şirk. Devam ediyoruz. Kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Al sana küfür. Yakaldınız mantığı. Şimdi diyelim ki kıyametin kopmayacağını sanmıyorum. Bu zaten bütün işgali çözdü. Çek, geç, Götür onu. Olabilir, Önemli. Değil. Değil. Evet. Şimdi burada şirk koştu mu adam? Evet. Şirk koştu değil mi? Evet. Şirk koştu. O da ne dedi arkadaşlar? Sen diyor küfür mü işledin diyor. O da ne diyor? Keşke ben şirk koşmasaydım. Şimdi arkadaşlar zaten küfür şirkten daha umum değil mi? Evet. E bitti işte işgal çözüldü. Burada ne var arkadaşlar? Özelin zikredilip yani burada şimdi Keşke şirk koşmasaydım. Yani adam da diyor ki sen küfür ettin. Küfür şirkten genel olduğu için bir cüz olduğu için adam cüz'ü zikretmiştir. Zaten o şirk koşan insan zaten küfür işlememiş midir? İşledi çünkü biz ne dedik? Arasındaki fark her müşrik Kafir. kafirdir. Anlatabiliyor muyum? O adam umumuz zikretti. Dedi ki sen niye küfür ettin? Etmeseydim. O da ne dedi? Keşke ben şirk koşmasaydım. Çünkü o adam ne dedi? Sen küfür ettin. Çünkü zaten her şirk küfür. Bize delil aslında bu. Zaten her kü her küfür nedir? Şey her şirk küfürdür. O yüzden adam ona dedi sen neden küfür ettin? Anladık mı arkadaşlar? Yani şu taideyi burada bunun üzerine oturtabilir miyiz hocam? cüz ala küfür olayı var. Cüzün neyi? Hani dedim ya yani, vurgu küllü var. Küllü küllü külle itlakı. itlakı vardır burada. Anlatabiliyor muyum? Hı. Onun açısından baktığında cüzün külle, onun açısından baktığında küllün cüze. Küllün cüze de var. Birçok şey var küllün cüze ile alakalı. Hani biz sadece neyi verdik? Cüzün külle atfını verdik. Bazen de kül, edilip cüz, kül zikredilip cüz kastedilir. Anladık mı burayı? Ee, evet. Şimdi diyoruz ki bahçe sahibi bu kişi Allah'a şirk koşmuştur. Değil mi? Bunu biliyoruz. Çünkü bahçenin ebedi olmayacağını ileri sürmüştür. Bu da Allah'ın subhanehu ve teala sıfatıdır. Bu adam şirk koşunca şirk vasfını vermek sahih oldu. Anladık? Bu adam şirk koşunca şirk vasfını vermek bu adama sahih oldu mu arkadaşlar? Oldu. O adam da kendine onu ikrar etti mi? Keşke şirk koşmasaydım. Bitti. Ve her müşrik de kafir olduğuna göre Ebur adamın söylediği de doğru oldu ilk. O tevhid üzere olan adam, hani kıssayı biz okumadığımız yerler var, keşke maşallah deseydin diyor tevhid ehli bu. Evet. Değil mi? O tevhid ehli dediğinin de hak oldu. Neden hak oldu tevhid ehli dediğin? Çünkü o adam şirk koşmuştu zaten her müşrik küfre girmiştir. O adamın ise küfre giren adamın söylediği de doğru. Neden? Çünkü adam hakikaten şirk işlemiştir. O yüzden ben keşke şirk koşmasaydım diyor tamam Şimdi tamam e, buraya kadar anladık ama dikkat edin biz sadece onların delillerini zikrettik dedik ki işte onlar arasında farklı şöyle delil getiriyor peki bizim de delilimiz olması lazım şirkler arasında fark olduğunun delili değil mi evet. ona değinmemiz lazım mesela diyoruz ki birinci delil en önemli şimdi i̇kinci asıl görüşün delilleri tercih ettiğimiz görüş ikinci görüş birincisi asıl olan lügattı arkadaşlar iki lassın arasında fark olmaması. Şimdi iki tane ayrı ayrı lafı zikrediliyorsa aslen lugakta asıl olan budur. Yani şimdi arkadaşlar tahta, tahta ile ben ee, bardak dediğimde yani aslen bunlar ayrı ayrı şeylerdir değil mi? Veya işte kitap ile domates dediğimde ayrı ayrı şeylerdir bunlar. Değil mi? Bu dilde marum. Aynı olduğunu belirtmek için ne lazım? Delil olması lazım. Delil olmadığı müddetçe nedir arkadaşlar? Ayrı ayrı şeylerdir. Bu dünyanın hemen hemen bütün dillerinde... Böyledir. Birinci delilimiz budur. Şirk ayrı bir lafız, küfür bir ayrı lafız. Asıl olan nedir? Ayrı ayrı lafızların manalarının da ayrı ayrı olması asıldır. Tamam Anca birisi derse ki aynıdır ve delil getirirse o zaman ne? Hariç. Mesela İslam ile iman. Aslen ayrı ayrı, ayrı olması lazım değil mi? Ama delil gör, görüyor muyuz aynı olduğuna dair? Bir sürü deliller sarabiliyoruz, değil mi? Mesela Nebi Sassam Allah iman nedir diyor. İslam'ın şeylerini anlatıyor. Gibi. Bunun gibi yani. Buraya kaldık. Bu Kevs suresi 32 ile 42 arasında geçen ayette şirk ve küfür beraber zikredildiği için birbirinden ayrıdır da diyebilir miyiz? Şimdi e, hayır orada ne var? Şimdi orada şirk ile küfür lafız beraber olarak beraber zikrediliyor. E, şimdi şöyle delalet olarak şöyle siyah siyah ona delalet ediyor deriz biz ona. He. Yani cümlenin siyah ona delalet ediyor. Şimdi o şimdi şöyle olabilir. Adam sana der ki işte aynı nasta zikredildiği için ve birbirini tasdik ettikleri için onlar aynı şeydir diyorlar zaten. Tersten bakıyorlar onlar. Senin baktığın tersinden. Sen diyorsun ya şimdi aynı hasta olduğu için ayrı ayrı diyebilir miyiz? Onlar hayır tam tersi diyor. Çünkü birbirini tasdik vardır diyor. Biz de diyoruz ki orada birbirlerini tasdik etmeleri aynı olmalarını gerektirmez. Çünkü cüzün külle küllün cüze atıfları vardır. Atabiliyor muyum? Şu kaydayı da oraya getirebilir miyiz? İki lafız beraber zikredilirse ayrı manaya delalet eder ayrı Yok, bir şimdi öldemiyoruz. Beraber zikredilirse demiyoruz bak. Şurayı, şurayı yakalayalım. yakalayalım. Buradakine aslen iki kelime arasında fark vardır. Aynı nas'ta geçmiş, geçmemiş bu önemli değil. Aynı. Yani domatesle sandalye mesela ayrı ayrı şeylerdir. Aynı. Hani aynı nas'ta gelmesi olarak bakma olaya. Aslen herhangi bir dilde Aslında. bir kelime var. Sözlükten 500. sayfayı açtım, bir kelime gördün. Sonra 700. sayfaya açtım, bir kelime gördün. Aslen bunların ayrı ayrı olması Aynen. asıldır. Çünkü Arap aslen ne Lafızları bir manaya delalet etsin diye koyarlar. Tamam Burayı anladık arkadaşlar. Birincisi bu. Bu marup bir kaydedir. Mesela i̇bn Kudame Ravdatun Nazır'da bunu zikreder. i̇bn Kudame bu kaydeyi Ravdatun Nazır'da zikreder. Tamam mı? E, i̇ki kelime arasında aslen fark bulunması. Şimdi başka arkadaşlar aralarında mesela atfın bulunması delildir. Mesela arkadaşlar. yine suresi birinci ayet. Ehri kitap ve müşriklerden küfredenler kendilerine apaçık bir hüccet geldiğine deyin. küfürlerinden ayrı yani e, gelin, gel kendilerine apaçık bir hüccet gelinceye deyin. küfürlerinden ayrılacak değillerdir diyor. Dikkat edin. Şimdi burada diyor ki lem yakunillezine keferu min ehlil kitab el müşrik. Kitap ehlinden müşrikler ve küfredenler. Ayırdı mı? Ayırdı. Ayırsın. Biz neydik arkadaşlar? Aslen İki kelime arasında vav girerse ve demin örnek verdik ki aslen ne ifade eder? Ayrılık ifade eder. Mesela ben desem ki susam ve bisküvi bu ayrı şeyler midir? Ayrı susam var burada bir de yanında bisküvi var. Desem ki susamlı bisküvi birdir yani iç içe karışmış bir şey ifade ediyor değil mi? Şimdi sen bakkala gitsen desem ki bana susam ve bisküvi ver desen, sana biraz susam verir biraz da bisküvi. Susamlı bisküvi ver desen, bu cümle yapısında maruftur. Şimdi araya vav girdiğinde Türkçe'de de öyle aslen ne ifade eder? Ayrılık ifade eder. İşte burada asıldır. Şimdi şöyle diyemezsin sen. Ya i̇man edenlerle salih amel işleyenler aslen ayrıdır. Doğru ayrıdır. Ama bir delil olursa aynı olduğunu o zaman aynıdır deriz. Bizim elimizde de delil var amelinin imandan olduğunu. Tamam Oy. Ama delil olmadığı müddetçe nedir arkadaşlar? Ayrılık ifade eder. A r girdiği zaman. Burada da <gülüyor> Lem yekun illezine keferu min ehril kitabi vel muşrikin. Keferu ve müşrikin. Ayrıyor burada. Tamam Vav aslen ne ifade eder? Ayrılık. O yüzden kural nedir? El aslu fil atfi el mugayere. Atıfta asıl olan mugayereliktir, ayrılıktır. Atıfta asıl olan mugayereliktir, e, ayrılıktır. O yüzden diyoruz ki Allahu alem. E, bu şeflerin rahimehullah bunlar alâme sünnet -i Bunların getirdiği bu delil Allahu alem e, yani mutlak olarak yerinde bir istidlal değil. O yüzden diyoruz ki racih olan görüş Allahu alem yem Allah'ın katında küfür ile şirk ayrı ayrı şeylerdir ama birisi diğerine ıtlak edilebilir. Mesela arkadaşlar, şirkin şirkin küfre ıtlak edildi. Ne örnek verelim mesela? Allah Subhanahu ve Taala Ali İmran suresinin 80. ayetinde buyuruyor ki: "Ve la ya'murakum en tattahizul malaikete ve'n-nebiyine arbaban." E يأمركم بالكفر بعد إذ Ali İmran 80. O size melekleri ve peygamberleri ne? Rabler edinme, edinmenizi edinmenizi de emretmez. <gülüyor> Müslüman olduktan sonra sizi size küfrü emreder mi hiç? Şimdi arkadaşlar bu ayetin başında küfürden bahsediyor şirkten mi? Şirkten ne diyor? O melekleri Rabler edinmenizi de emretmez. Sonra ne diyor? Müslüman olduktan sonra size hiç küfrü emreder mi hiç? Ne dedi? Şirki zikretti. Ne, e, şirki belirttiğini, neyle ifade etti onu? Küfür. Küfürle. O zaman burada ne var? Itlâku şirk alal küfür. <gülüyor> Şirkin küfür hakkında kullanılması. Veya küfrün şirk hakkında kullanılması. Ee, onlarca buna örnek var. Yani bu türlü e, bir e, birbirlerine ıplaklar mevcut. Yani birbiri hakkında kullanılmak. O yüzden şirkle küfür arasındakilere işgal olan şurası arkadaşlar. Yani bunlar e, fark yoktur diye aslında bunlara ne işgal olmuş? Hani ayrı ayrı birisi birisi hakkında kullanılmış, küfür gelmiş, ona şirk denmiş, şirk gelmiş, ona küfür denmiş. Diyorlar ki, he demek ayrı şeyler, aynı şeyler diyorlar bunlar. Demek ki aynı şeyler. Halbuki bunlara işgal olan şu ince noktayı belki yakalayamamaları diyebiliriz. O da nedir işte? Yani bazen birbirlerine ıtlak edilir. birbirlerinden ıtlak edilmesi aynı şey olmayı gerektirmez. Anlatabiliyor muyum? Aksi halde hiçbir zaman imanla İslam arasında fark vardır diyemezsin. Ki diyebilir misin öyle? Diyemezsin. Değil mi? O kaydaya göre. Yani bu türlü birbirlerine ıtlaklar mevcut ve bunların hepsi maruf. O yüzden net bir delil olmadan şirk ile küfür ayrıdır denmez. Getirilen bu deliller dikkat edildiğinde net şekilde deliller değil zaten onların getirdiği. Sadece birbirlerine ıtlak edilme bağımındandır bunlar. Ve beyan ettiğimiz üzere birbirine ıtlak etmek külliyen aynı olması anlamına gelmez. Bu çok önemli. Külliyen aynı olma anlamına gelmez. Çünkü cüz'en... Aralarında bir güçlü bir itibar var. Aynı olmaya gerektirmez. Allahu alemu salallahu aleyhi ve sellem.